Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Kuzey Doğa Derneği yürütücülüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde bu yıl yapılan halkalama çalışmaları tamamlandı. Havaların soğuması ve göçün tamamlanmasıyla kuş yakalama ağları toplanan merkezde son kuşla halkalanıp. Doğal ortamına salındı. Bu sene 11 bin kuşun halkalandığı bölgede son 16 yıldır yürütülen çalışmalarla 310 kürden 170 bine yakın kuş takip altına alındı. Merkezin istasyon sorumlusu Kayahan Ağırkaya, Anadolu Ajansı muhabirine Aras Nehri Kuş Cenneti'nde yapılan araştırmaların kuş bilimi açısından önemli olduğunu söyledi. Sonbahar sezonunun tamamlanmasıyla bu yılki çalışmalarında son bulduğunu ifade eden Ağırkaya, bu sezon 110 türden toplam 5125 kuş halkaladık. Bu sezonda yine çok önemli kuş türleri halkaladık. Bunlardan ikisi istasyonumuz için yeniydi ve istasyonumuzda ilk kez halkalandı. Biri ak kaşlı kiraz kuşu, diğeri ise çalı kuşu çıvgınıydı. Her ikisi de Türkiye'de pek fazla görülmeyen, zaman zaman rastlantısal olarak ancak gözlemlenebilen kuş türlerinden. Daha önce ülkemizde halkalanan bu türler Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ilk kez halkalandı diye beyanat verdi. Kuzey Doğa Derneği'nden bir başka haberle devam edelim. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kuzey Doğa Derneği'nce takip altına alınan Bozkır Kartalı 18 Eylül'de Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde uydu vericisi takılarak doğal ortamına bırakılmıştı 18 Eylül'de. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği İşbirliği'nde yeni bir metodoloji kapsamında Türkiye'nin nesli tehlike altında türler için tür eylem planı hazırlanması ve uygulanması ve izlenmesi projesinin hayata geçirmesiyle korumada öncelikli türler listesine alınan kartal, bozkır kartalı havaların soğumasıyla Afrika'ya göçmek için kanat çırptı. Uydu verici takıldıktan sonra doğaya salınan kartal bir aylık süreçte Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Ürdün, Irak, İsrail'den geçip 2418 kilometre yol kat etti ve Mısır'daki Kızıldeniz ile Akdeniz arasında bulunan Süveyş Körfesi kıyısına yerleşti Bozkır Kartalı. Göller yöresindeki Burdur Gölü ana havzası ile alt havzalarındaki beş gölün alanı son 36 yılda toplamda %51.1 azaldı. Burdur Gölü %40.1, Acı yüzde %80.6, Karataş Gölü %60. 64.8 ve yarışlı gölü ise yüzde 49.7. Salda ise yüzde küçüldü. Ak ise tamamen kurudu. Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Doktor Mehmet Akif Taş ile Profesör Doktor Erdal Akpınar, Burdur havzasındaki göllerde yaşanan seviye değişikliklerinin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile tespiti başlıklı bir makale hazırladılar. Göller ve göl ekosistemlerinin doğal beşeri ve ekonomik hayat açısından büyük önem taşıdığının vurgulandığı bu makalede gerek sayı gerek alan bakımından göllerin en fazla yoğunlaştığı göller yöresinde en önemli havzalardan birinin yani Burdur havzası olduğu belirtildi. Makalede yer alan araştırmada 6 gölün 1985 ve 2021 yılları arasındaki alan değişiklikleri ortaya kondu. 36 yıllık süreçle ilgili veriler NASA, ESA, USGS, Sentinel Hub ve Libra gibi uluslararası kuruluşlardan temin edilen uydu görüntülerinden elde edildi. Buna göre 36 yıllık süreçte Salda dışındaki diğer göllerin sularının büyük ölçüde çekildiği ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. %53,8'e denk gelen 3536 kilometre karesi burdur olmak üzere Isparta, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya illerindeki sınırlarıyla toplamda 6.564 kilometre kare Havza'daki araştırmanın ancak bir durum tespit çalışması olduğu ki durum çok feci. Göllerdeki değişimin nedenleri ve sonuçlarının ise ayrı bir araştırma konusu olabileceği kaydedildi. Ancak bir an önce yapısı iyi olur. Göller kuruyup yok oluyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP. Dünya ekosistemlerini korumaya ve daha iyi yönetmeye yönelik yatırımların iklim değişikliği tehditlerine ve doğal kaynakların kaybına karşı korumak için 2025 yılına kadar mevcut seviyelerinin iki katı fazlasına yani yılda 384 milyar dolara ulaşması gerektiğini duyurdu. Ortaya konulan rakam önümüzdeki hafta Kanada'nın Montreal kentinde başlayacak olan biyolojik çeşitlik zirvesi yani COP15 için kritik. COP15'te ülkeler doğayı ve vahşi yaşamı daha fazla kayıptan korumak için bir anlaşma üzerinde çalışacak UNEP bir raporda şu anda suları, toprağı, havayı ve vahşi yaşamı korumak ve daha iyi yönetmek için doğa temelli çözümler olarak bilinen eylemlere başta hükümetlere olmak üzere her yıl 154 milyar dolar harcandığını söyledi. İşte bu rakamın iki katına çıkması lazım. UNEP'in finansman biriminin başkanı İvo Mulder ise toprak tahribatı, iklim ve doğa krizinden oluşan üçlü krizin üstesinden gelmek istiyorsak, bunun birkaç kat daha artması gerekecek dedi. Bu arada rapora göre hükümetler fosil yakıtlar gibi bir dünyaya zarar veren eylemlere yılda 500 milyarla 1 trilyon dolar arasında para harcıyor. Yani zarara para yatırmayı bırakıp faydaya yatıracaklar o kadar. Dünya liderleri en son 2010'da Aichi Japonya'da bir biyolojik çeşitlik anlaşması imzaladıklarında 2020'ye kadar kaybı yavaşlatmak için hedefler koydular. Ancak bunların hiçbiri karşılanmadı Şimdi bu 300 küsür milyar doları çıkartıp masaya koymanın zamanı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.